İş yerinde okunacak dualar. A. Havlete bin Hakim radıyallahu anh'unun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim istirahat yahut iş mahalli gibi bir yere inip sonra üç kere derse yerinden ayrılıncaya kadar hiçbir şey kendisine zarar vermez buyurdu yani yaratmış olduğu her şeyin şerrinden Allah Teala'nın Ta tam olan kelimelerine, eşit isimlerine sığınırım demektir. B. Osman bin Affan radıyallahu anh'unun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her günün sabahında ve her gecenin akşamında Arabi telaffuzla üç kere بِسْمِ اللّٰهِ الَّذ۪ي لَا يَضُرُّ مَعَاسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرُضِ وَلَا فِي Söyleyen hiçbir kimse yoktur ki, kendisine bir şey zarar versin buyurdu. Yani, Allah Teala'nın adıyla yaşarım, başlarım. Çünkü onun isminin anılması anında, yerde ve gökte bulunan hiçbir şey zarar vermez. Allah her avazı işitmekte, ve her şeyi bilmektedir, demektir. A ve B dualarını birleştirip okuyan, cinlerin tasallutundan, habis ruhların saldırısından, her kaza ve beladan, her türlü dert ve kederden kurtulur. C. Ebu Sa'id-i Hudri radıyallahu anh'unun merfu hadisinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dertli bir borçluya, onu söyleyeceğin zaman, Dert ve kederlerin senden ayrılacağı ve borcunun ödeneceği bir cümle öğreteyim mi? Sabahlandığın ve akşamlandığın zaman, yani sabah ve akşam namazlarından sonra üç kere inni ve inni a'udu bike minel hammi vel hazeni ve a'udu bike minel aczi vel keseli ve a'udu bike minel cubni vel buhli ve a'udu bike min galebeti deyni ve kahri rijali de. Kurtulursun buyurdu. Yani, Allahümme, keder ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Adamların bana galebe çalmasından ve borcun ağırlığından sana sığınırım demektir. D. De, aynı zamanda Aişe radıyallahu anhâ'nın merfu hadisinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık Allahumma, afini fi cesedi ve afini fi besari ve cealhul varife minni La ilahe illa entel halimul kerim Subhanallah Rabbil arşil azim Velhamdülillahi Rabbil alemin Derdi buyurulmaktadır. Yani Allahümme bedenime sıhhat ve afiyet ver. Gözüme sıhhat ve afiyet ver. Ömrümün sonuna kadar azalarımdan beni faidelendir. Senden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir ma'bud, tapınılan yoktur. Mahlukuna yumuşaklıkla muamele eden halimsin. İhtiyacını arz etmeyen mahlukunun ihtiyacını gideren kerimsin. Yüce arşın Rabbini tenzih ederim. Ezelden ebede kadar güzel övgüler, alemlerin Rabbine mahsustur demektir. İş mahallinde, iman şuuru içerisinde bir mümin, Rabbim beni kontrol eder inancıyla, hile, yalan ve yeminden sakınarak, A, B, C, D dualarının hepsini yahut bazılarını arabi telaffuzla okursa, her türlü dert kederden, türlü üzüntülerden, işi görmekte aciz kalmaktan, tembellikten, ağır borcun yüklenmesinden kurtulur. E. Efendisiyle azat edilmesi için sözleşen bir kölenin, Ali radıyallahu anhuya gelerek, Ya Ali, kendimi azat ettirmek için kazançtan aciz kaldım, bana yardım eder misin? demesi üzerine, Ali radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana öğrettiği Allahum mekfini bi halalika, an haramike ve egnini bi fadlike ammen sivake min halqike ya muqitu ya mughis duasını okuyan kimsenin sır dağı kadar üzerinde borç olsa dahi Allah teala ödetecektir git bunu oku buyurdu yani Allahümme Beni haramdan uzaklaştırarak helal rızkınla yetindir. Fazlu u kendinden başka mahlukundan beni ihtiyaçsız kıl. Ya Muqitu, ey azıklandıran ulu zat. Ya Muqitu, ey yardımları imdada yetiştiren ulu zat demektir. Meşayihımız, Allahummekfini. Duasından sonra 21 ile 101 adet arasında ya Muqitu Ya Muğizu Celle Celaluhu diyen bir kimse dağlar kadar olsa bile borcundan kurtulur ve malına bereket gelir dediler.